1756, numaralı konu, Hz. Ali'nin küfede bir hutbe irat etmesi, evet, Ebu Vağıl şöyle anlatıyor, bir keresinde Hz. Ali'nin küfede halka hitap ederek şunları söylediğini duydum, ey insanlar, kim kendisini fakir göstermeye çalışırsa o kişi fakir olacaktır, kim de bu dünyada çok yaşarsa o kadar belaya duçar olur, hazırlıklı olmayan kişiler başlarına gelen belalara sabredemez, insanların idaresini üstlenen kişiler, idaresi altındakileri kendi nefsine tercih etmelidir, böyle yapmayanlar sonunda pişman olurlar, bir zaman gelecektir İslam'ın sadece ismi, Kur'an'ınsa yalnızca resmi kalacaktır, bilmediğiniz bir şey sorup öğrenmekten ve hakkında bilginizin olmadığı bir konuda soru sorulduğunda, bilmiyorum demekten utanmayınız, gün gelecektir ki mescitleriniz cemaatta dolup taştığı ve mamur olduğu halde, kalbileriniz ve dışınız hidayetten yoksun harabe halinde bulunacaktır, o gün gök kubbe altındaki insanların en kötüsü fakihler olacaktır, fitne ve bozukluk onlardan başlayacağı gibi sonunda yine onlara dönecektir. Bu sözler üzerine cemaattan biri ayağa kalkarak, ey müminlerin emiri, bu ne zaman olacaktır, diye sordu. Hazreti Ali de şöyle cevap verdi, fıkıh sıradan insanların eline geçtiğinde, sizin iyileriniz ve hayırlılarınız arasında kötülükler yaygınlaşıp idare ve hakimiyet küçüklerinize verildiğinde kıyamet kopacaktır.